اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته Allah'ım, ey bu tam davetin, mübarek ezanın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın sabah ezanlarında hayale felahtan sonra namaz uykudan hayırlıdır manasında bir ilave okunur Allahu ber Allahu ekber Allahu ber Allahu ben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 Eşhedü enne Muhammedur Resulullah Hayya ala salati hayya ala salah Hayya ala'l falahi hayya ala'l falah Ad-tâmetis salât kad Allahu ekberu Allahu ekber lâ ilâhe illallah İkamette ise ezanda okunan lafızlar aynen tekrarlanır. Ancak hanyâle felahtan sonra namaz başladı manasında bir cümle ilave edilir. Estağfirullah la illa hu el-hayyye ve etubu ileyh Hay ve kayyum olan kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tan mağfiret diler. Ona tevbe ederim. Allahumme ente's selam ve minkes selam. Teberakte ya zal-celal ve'l-ikram. Allahım. Sen selamsın ve selam sendendir. Bütün noksanlıklardan berisin. Ey celal ve ikram sahibi olan Rabbim. Alâ Resûlinâ Muhammedin salavat. Bütün salavat Efendimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Sübhanallah ve alhamdulillahi ve la ilahe illallah ve Allah أكبر. la haul ve la illa Allah'ı tesbih ederim. Hamd O'na mahsustur. O'ndan başka hak mabut yoktur. Allah yücedir. Güç ve kudret ancak yücelik ve azamet sahibi olan Allah Teala'dadır. Zül Celali Subhanallah Celal sahibi olan Allah'ı tesbih ederim. Zülkemali'lhamdülillah. Hamd, kemal sahibi olan Allah'a mahsustur. Zülkudretillahu ekber. Kudret sahibi olan Allah uludur. La. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ Allah'tan başka hak mabut yoktur. O birdir. O'nun ortağı yoktur. Mülk O'na aittir. Hamd O'na mahsustur. O her şeye gücü yetendir. Çok yüce ve çok bağışlayıcı olan Rabbim, bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Estaizu billah, fa'lam ennehu, La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. illallah. Tüm kötülüklerden Allah'a sığınırım. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammedun Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. İla şerefin Nebi ve âlihi ve ashâbihi ve meşâyihin el-Fatiha. Muhammed Allah'ın elçisidir. Allah Teala ona salat ve selam etsin. Şanlı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun temiz ailesinin, sohbet arkadaşlarının ve Büyük Şeyhlerimizin Ruhi şeriflerine Fatiha. Euzü Billahi Mineşşeytanirracim Kovulmuş Şeytanın Şerinden Allah'a Sığınırım. İnne Allahe ve katuhu yusalluna allah ve melekleri Peygamber'e salat ederler. Ey iman edenler ona teslimiyetle salatü selam getirin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed bi'adeci كل لداء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا بعدد كل لداء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا الله سيدنا محمد معلان آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم kâsirâ kâsirâ Allah'ım efendimiz Hazreti Muhammed'e efendimiz Hazreti Muhammed'in ehlibeytine bütün dertler ve hastalıklar bütün şifalar devalar sayısınca rahmet eyle onun ve onların üzerine sayısız bereket ve selamet ihsanıyla. eyle. Fesalli ve sellim ve barik ala cemii'il enbiya'i vel mürselin. Ve Allah'ım, elçilikle gönderilmiş peygamberler ve nebilere ve her birinin ailelerine salatü selam ve bereket ihsanıyla, Hamd, alemlerin terbiye edicisi olan Allah içindir. Allah bütün salavat alemlerin en büyüğü efendimiz Hazreti Muhammed olsun. âlemlere kâmilîn seyyidinâ Muhammed'in salavat Bütün salavat, alemlerin en mükemmeli Efendimiz Hazreti Muhammed'i olsun. Alâ nuril âlemîne seyyidina Muhammed'in salavat Bütün salavat, alemlerin nuru, Efendimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Namaza girerken, rükuda, rükudan doğrulduğumuzda, secdede ve selam verirken okuduğumuz dualar ve manaları. Allah-u Ekber Allah Buludur. Subhāna Rabbi yüce Rabbimi noksan sıfatlardan münezzeh kemal sıfatlarla müttasıf kılarım. Semi Allahu limen hamideh Allah kendisine hamd edeni işitti. Rabbena ve lekel hamd Ey Rabbimiz Hamd yalnız senin içindir. Subhana rabbiyal a'la. Yüce Rabbimi noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla müttasıf kılarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.